Kadının hacdan sonra başını örtmesi farz mıdır? Hanımefendilerin blue çağına erdikten sonra tesettüre riayet etmeleri farz olan bir ibadettir. Bu ibadeti hac öncesinde de yerine getirmek, hacdan sonra da yerine getirmek elbette görevimizdir. Ama herhangi bir sebeple hacca gitmiş ve daha sonra tesettüre riayet etmemiş kardeşlerimiz, hac ibadetini yerine getirmiş ancak Allah'ın tesettürle ilgili emrini uygulamamış olurlar. Dolayısıyla biz olaya hacce gitmek veya gitmemekle ilgili olarak bakmıyor. Olayın Allah'ın bir emri olduğunu söylüyoruz. Dini bir emir hac öncesi de öncesinde de yerine getirilmeli, hacdan sonra da elbette yerine getirilmelidir.